Önce sizi kısaca bir tanıyalım. Toplumcu gerçekçilere mensup bir yazarım. 1950'de yayınladığınız Bizim Köy Romanı, köy romancılığına ilginin artmasına önce olmuştur. Evet, bu benim için sevindirici. Peki, yazın hayatınız nasıl başladı? 1945'te, Türkiye Doğru, 1946'da Köy Enstitüsü dergilerinde yayımlanan şiirlerimle yazmaya başladım. Daha sonra Varlık Dergisi'nde yer alan köy notları ile dikkatleri üzerime çektim. Sizi daha çok bizim adlı eseriniz ile biliyoruz. Doğrudur. Daha çok röportaj özelliği gösteren ilk eserin bizim ile köy yazıları çığırını başlattım. Bu eseri doğduğum köyde öğretmenlik yaptığım Nurgöz Köyü ile ilgili gözlemlerden oluşturdum. Köy Enstitülü yazarlara öncülük etmenizde takdir edilesi bir davranış. 1967'de UNESCO tarafından dünya gençliğine örnek insan olarak seçilmenizi de takdirle karşıladım. Köy, kasaba ve eğitim sorunlarını, memleketin sahipleri, kalkınma masalı, bu ne biçim ülke gibi kitaplarımda dile getirdim. Yalın ve etkileyici bir dil kullandım. Bazı eserlerim pek çok dile çevrildi zaten. Bazı önemli romanlarım şunlardır. Bizim köy, memleketin sahipleri, köye gidenler, Kuru sevda, iplik pazarı, ötelerin havası, halktan ayrı düşenler, köpeksiz köy, açlık pınarı, bir işçinin günlüğünden...